229, numaralı konu, İslam usulüne göre Hazreti Peygamber'e ilk selam veren Ebu Zır'dır, evet, Ebu Zer şöyle anlatıyor, kardeşim Mekke'ye gitti, geri döndükten sonra bana, Mekke'ye gittim, orada bir kişi gördüm ki, halk ona Sabi diyorlardı, o insanların hepsinden daha çok sana benziyordu, dedi, bunun üzerine ben Mekke'ye geldim, adamın biri ondan söz ediyordu, kendisine, Sabi nerededir, diye sordum, adam bana dönerek, işte Sabi, dedi ve halk bana tokat, ve taş atmak suretiyle hücum etti. Ben kanlar içinde kaldım, sonra kaçtım. Kabe ile örtüsü arasına girerek kendimi gizledim. Orada 15 gün kaldım. Yiyecek içeceğim yoktu. Sadece zemzem içiyordum. Nihayet bir gün Rasulullah ile Ebu Bekir birlikte mescide girdiler. Allah'a yemin ederim ki ilk önce kendisine İslam usulüne göre selam veren ben oldum kendisine, Esselam-ı Aleyke ya Resulallah, dedim, ve Aleykesselam ve Rahmetullah, dedi ve benim kim olduğumu sordu, ben de, ben ıfardan bir kişiyim, dedim, Resulullah'ın arkadaşı, ey Allah'ın Resulü, bu zatı bu gece misafir etmeme izin ver, dedi ve beni evine götürdü, evi Mekke'nin aşağı mahallesindeydi, benim için birkaç avuç kuru üzüm getirdi, sonra ben kardeşimin yanına döndüm, kardeşime, ben Müslüman oldum, dedim, kardeşim, senin dinin ne ise, benim dinim de odur, dedi, sonra annemize gittik, o da, ikinizin dini ne ise, benim dinim de odur, dedi, sonra da kavmimi İslam'a davet ettim, bir kısmı İslam'a tabi oldular.